Evet arkadaşlar, sesim geliyor mu acaba? Evet Hatice, evet dedi. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinizin geçmiş bayramını tekrar tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar, bu üçüncü haftamızın üçüncü konusu İslam Felsefesi'nin açılımı, gelişimi, tercümeler dönemi olarak bu günkü, bu haftaki ünitemizin konusu. Bundan önceki derslerimizde hatırlarsanız İslam felsefesi kavramı üzerinde durdurmuştuk. İslam felsefesinin, İslam felsefe, İslam'da felsefe var mıdır gibi tartışmalar, İslam felsefesi kavramı nereden geliyor, felsefe kavramı nereden geliyor, işte Grekçe, Yunanca bir kavram olan filosofyadan gelen bilgelik sevgisi diyebileceğimiz Kavramdan türediğini, işte İslam felsefesinin doğuşu konusunda da geçen dersimizde İslam felsefesi sadece tercümeler ki bu hafta tercümeler dönemini konuşacağız. Tercümeler dönemiyle başlamadığını, İslam felsefesi geleneğinin, düşüncesi geleneğinin tercümeler döneminden önce de var olduğunu, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkan problemler, sorunlar, meseleler, gerek kader, tevekkül, İmamet ve benzeri e, işte e, sorunlar, siyaset, inanç, metafizik vesaire, e, itikadi ve ahlaki sorunlar ve problemlerin tartışıldığını, bunlarla ilgili e, bunlarla ilgili akımların, ekollerin oluştuğundan bahsettik. Tabi İslam felsefe ve düşünce geleneği içerisinde Kur'an ve sünnetin olmazsa olmaz önemli bir geri olduğunu Hz. Peygamber'den sonra size iki şey bırakıyorum bunlardan ayrılmadığınız müddetçe e, yoldan çıkmazsınız hakikat ve tevhid yolundan ayrılmazsınız diye ifade et, e, ettiğini söylediği İslam düşünce gelenini bu anlamda önemli bir merhaleyi de tercüme dönemiyle başlatmıştır. Tabi İslam felsefesi Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in hak, hakikat, bilgi ve hikmet bağlamındaki vurguları, bunu gündeme getirmesi, bununla birlikte var olanlardan hareketle var edene ulaşma ve hakikat ve tevhid yolunda, hikmet yolunda Müslümanın üzerine düşen görevleri bildirmektedir. Tabii bir bütün olarak kavranması ve erdemli bir hayatın sunulması amaç edilmekte. Bu çerçevede felsefi hareketi, Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem'in hikmetinin yetidir Onu nerede bulursa alır anlayışından hareketle. Müslümanlar, Müslüman alimler, entelektüeller, filozoflar, hakimler, arifler ve alimler bu hikmet geleneği içerisinde kendilerinden önce Kur'an ve sünnetin dışında olan kadim kültür ve medeniyetlerin kaynaklarından beslemişler. İbn-i ifadesiyle, Kurtubalı Endibüs'lü filozof İbn-i ifadesiyle, geçen derslerde de bahsettik. Hakikate uygun olanları biz alırız, tevhide uygun olanları alırız. Ve onları ne yaparız? Onlar üzerinde yeni meseleleri çözümünde onları kullanırız. Hakikate ve tevhide, Kur'an ve sünnete uymayan bir e, Mutlak varlığın, Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğunun dışına çıkanları da bu anlamda eleştiririz, onlar üzerinde değerlendirmelerde bulunuruz ve onları müzakere ederiz diyerek ifade etmişti. Tıpkı bunun gibi 17. yüzyılın önemli alim ve filozofu Hakimi olan Katip Çelebi de, bir büyük Osmanlı alemi olarak Katip Çelebi verdiği eserler ki günümüzde de hala bütün güncelliğini koruyan eserlerinde şöyle demektedir, diyor ki e, Katip Çelebi, Müslümanlar için diyor varlıkların gerçeğini yani hakikatini bilmek önemlidir diye Emeviler ve Abbasoğullar devirlerinde evail kitaplarını çevirip Arapçaya döndürdüler. Burada evail kitaplarından maksat, İslam'dan önceki Antik-Günan, İran-Sahsani ve e, Hint kültür ve medeniyetinin ortaya koymuş olduğu birikimler, bu metafizik, felsefe, siyaset, ahlak e, gibi farklı astronomi, astroloji, tıp gibi farklı alanlarda yazılmış eserlerin e, tercümesinin, Arapça tercümesinden bahsediyor Katip Çelebi. Tabi arkadaşlar Katip Çelebi bu konuda yine sözlerine devam ederek Yaratılışları sağlam ve akılları başlarında olan doğru düşünen kimseler bunları her devirde okuyarak elde edip öğrenmekten geri durmadılar, geri kalmadılar diyerek bu e, düşüncesini ifade etmekte. Tabi burada e, 9. yüzyıldan itibaren özellikle Bağdat merkezde oluşan bu tercüme ve çeviri faaliyeti çok yoğun bir şekilde 9. yüzyıldan ta 12. yüzyıla kadar devam etti. Bu kuru kuruya e, literal bir tercüme faaliyeti değildi. Yani Müslümanlar aslında daha geniş anlamıyla bakıldığında 8. yüzyıldan başlayıp 12. yüzyıla kadar yaklaşık 400 yıllık bir tercüme faaliyeti yaptılar. Bu tercüme faaliyetleri biraz önce isim alanlardan bahsettiğim alanlarda gerçekleştirdi. Kur'an ve sünnetin açtığı çığırdan onlar üzerinde e, çalışan müfessirler, yani tefsir Kur'an yorumcuları, muhaddisler, mütekellim dediğimiz kelamcılar, işte tarihçiler vesaire bu çalışmaların neticesinde yeni bir İslam düşüncesini, Müslümanların kendisine ait bir düşünce sistemini imaline, ortaya koymasına çaba sarf ettiler. Bu çeviri faaliyetleri Grecceden, Süryaniceden, Aramiceden, İbranice'den, e, Yunanca'dan ve farklı kadim e, de yazılmış olan eserlerin tercüme faaliyeti, Kur'an ve sünnetin ışığı altında ve Müslüman düşünürlerin, hakimlerin, filozofların, alimlerin e, çabalarıyla olgunluk ve tekamül ederek, olgunlu, olgunlaşarak e, günümüze kadar ulaşan geniş, kadim bir külliyatı birikimi beraberinde getirdi. Tabii tercüme faaliyetinin gerekçelerine baktığımız zaman sebeplerinde bunun nereden siyasi, ideolojik, iktisadi, sosyal ve birçok etken bulunmakta. Bu tercüme faaliyetleri özellikle 830'da Memnun'un Abbasa Halifesi Memnun'un çeviri faaliyetlerindeki rolü önemsenmelidir. Zira Beytül Hikme dediğimiz hikmet evi anlamındaki bu tercüme bürosu veya müessesesi İslam düşünce geleneğinde çok önemli bir yeri doldurmuştur. Bu çerçevede bakıldığı zaman İslam düşünce geleneği içerisinde tercüme içine girmek sistematik, planlı, programlı bir çerçeve içerisinde gerçekleşmiş. Tabi felsefi olgunla ulaşmış İslam dünyası yüzyıllarca süren bir tercüme hareketim yapması da bu anlamda İslam dünyasının o 8. 9. yüzyıllarda bir taraftan fetihlerin devam ettiği dönemleri, yani 711'de Endülüse Müslümanların geçtiğini düşünürsek e, ki bu Hristiyanlarla karşılaşma demektir. Hz. Ömer döneminde Mısır'ın fethiyle birlikte e, başka kültürlerle karşılaşma, İran Sasani'nin fethedilmesi bu anlamda farklı kültürler kurulabilir. E, Pagan kültürleri, işte ateşperestleriyle karşılaşma, Medine'de Yahudi birikimiyle karşılaşma, bütün bunlar İslam düşünce geleneği içerisinde birbiriyle ilişkili, farklı problem ve meselelerin tartışılması ve bu tartışmaların yeni fethedilen yerlerde de başka kültürler, dinler, inançlar, felsefi kanaatlerle karşı karşıya gelmesi, Beraberini ne yapmıştır? Bu tercüme faaliyetini de beraberinde getirmiştir. Tabi burada altı çizilmesi gerekli önemli bir nokta tercüme faaliyeti. İslam dünyasında zaten mevcut olan felsefi ve entelektüel tartışmaların bir devamı, bu yönde gerçekleştirilmesi, gerçekleştirilen araştırmaların bir parçası olarak görmek lazım başlı başına bu faaliyetin bile İslam dünyası içerisinde başarılması hem de e, yüzyıllara yayılacak bir şekilde başarılması, İslam düşüncesinin ve İslam dünyasının entelektüel ve ilmi seviyesini de bize e, haber vermektedir. Tabi e, arkadaşlar e, tercüme faaliyeti, felsefi gayretin gelişmesine de sebep olmuştur. Burada şunu da belirtmek lazım. İslam dünyası e, fetihlerle birlikte Hz. Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ömer'in konuş olduğu divan teşkilatına baktığımız zaman o divan teşkilatı yani başlı başına bir devlet yönetim felsefesi içermekteydi ki bu teşkilatla birlikte devletin işte gelirleri cizye, harac ve eee yani yani gayrimüslimlerin hukuku ve Hristiyanlıkta ve Musevilikte, Yahudilikte tartışılan birçok metafizik problem kader, öte dünya, ölüm, ecel e, gibi konular, siyaset yönetimi, siyaset felsefesi, tıpla ilgili ihtiyaçlarının ortaya çıkması, tıp eserlerinin tercüme edilmesi, namaz vakitlerinin belirlenmesi, işte ayın, hilalin görünmesi, yani oruç ve haçın tespiti. Bütün bunlar bir ihtiyaca binaen bu alanlarda, tercüme faaliyetlerinin olmazsa olmaz bir şekilde bir ihtiyaç haline geldiğini bize göstermekte. Tabii bu tercümeler yapılırken arkadaşlar Müslümanlar tercümeler yoluyla kadim birikimleri anlamaya çalışmış, eleştirmişler ve bu bunun sonucunda kendi büyük sistemlerinin de oluşturma çabası içerisine girmişler. Bu başlı başına bir kazanım. Ama buradan bir şeyin altını yine çiziyoruz. İslam düşünce geleneğini batılı oryantalist araştırmacıların yani İslam üzerine çalışan batılı araştırmacıların iddia ettiği gibi sadece tercüme faaliyetlerine bağlanıp işte Müslümanlar antik Yunan'dan aldıkları eserleri Arapçaya işte Yunancadan Grekçenin Arapçaya çevirdiler daha sonra tekrar esas gerçek sahiplerine iade ettiler. Dolayısıyla onların yapmış olduğu sadece bir çıktıktan ibaret bir e, düşüncesi veya böyle bir anlayış elbette ki Müslüman düşüncesi ve felsefesi üzerine onlara yapılmış olan bir hakaret olarak düşünülmelidir. Zira Müslümanlar, tabi bunun altında yatan sebepleri geçen derslerinde bahsettik. Yani Müslüman zihin, zihin Müslüman aklı Antik Yunanın tanrının kendisine felsefi ve felsefe ve hikmeti tanrının bir hediyesi olarak kendilerine bahşedilen bu alanı, bu sahayı anlama kapasitesine sahip değiller anlayışı gizliydi bunun arkasında. Bu sapkın ve temelsiz anlayış Müslümanların düşünce ve felsefe üretmeye Müslüman aklının Kur'an'ın selsefi ve tefekkür alanında insanları sınırladığı, İslam düşünce geleneğinin kendisine özgün, orijinal bir çalışma olmadığını, antik Yunan'ın bir tercümesi olduğu şeklindeki batılı tezleri ortaya atmakta. Tabii bu tezlerin temelsiz ilmi ve akademik bir temelden yoksun bu tür çaba ve gayretler aslında Müslüman düşüncesini ve aklını tahkir edici, küçük düşürücü ve indirgemeci bir anlayışın yansıması olarak görmekteyiz ki, bu günümüzde de benzer anlayışların batılı entelektüeller, araştırmacılar tarafından Müslümanlar için kodlandığını, tasvir edildiğini söyleyebiliriz. İslam dünyasının içerisinde bulunduğu, son zamanlarda yaşadığımız İslam dünyasının yaşadığı olaylar gerçekten batılı ambalajlarla, tasvirlerle, tıpkı orta çağdaki işte bir elinde kılıç, bir elinde başı kopmuş bir insanın kan damlayan e, kafası şeklinde e, bir e, adeta bir savaş makinesi, şiddet ve kandan beslenen bir figür olarak Müslüman'ı tasvir etme, günümüzde de devam etmekte. Tabi e, Müslüman Düşüncesinin temsilcileri, aktörleri bunu yanlışlamak, bu anlayışın temelden yoksun olduğunu göstermek zorundadır, zorundayız. Tabii tercüme faaliyetlerine niye gelecek olursak, tercüme faaliyetlerinin kendisi aktif, dinamik bir felsefi yorumu da beraberinde getirmiş, bu yorum nihayetinde bir felsefe yapma çabasını ve sürecini de başlatmış olduğunu söyleyebiliriz. Yani çeviri faaliyetleri bu anlamda aktif ve dinamik bir hareket olarak söylemek lazım. Tercüme edilen dilde yani Arapçada yeni fe, yepyeni felsefi kavramların üretilmesi e, neyle gerçekleşecekti? Elbette ki felsefi, felsefe yapılarak bunun ortaya konulması gerekiyordu. Arapça yeni felsefi kavramlar ve terimlerin türetildiğini görüyoruz. Yeni sorun ve konuların bu çerçevede tartışıldığını görmekteyiz. Bu dönemde yine bakıldığı zaman arkadaşlar Müslüman düşüncesi özgün ve yaratıcı ürünler ortaya koymuş ve kültürel devrim olarak kendisini göstermiş olduğunu söylememiz lazım. Çevirip faaliyeti dahi tek başına biraz önce söylediğim gibi insanlık tarihi açısından da gerçekten çok önemli bir olay ve olay olarak görmemiz lazım. Batılı bir araştırmacının ifadeleriyle ki İslam düşüncesi, tarihi konusundaki çalışmalarıyla belirgeçen Dimitri Kutas isimli bu araştırmacı, çağdaş araştırmacının ifadelerinde somutlaşıyor. Diyor ki hangi açıdan bakılırsa bakılsın Bağdat'ta gerçekleşen Yunanca-Arapça çeviri hareketi insanlık tarihinde önemli bir çağ ve önemli bir zaman dilimini başlatmıştır çeviri hareketinin tercüme faaliyetinin Perikles'in Atinası, İtalyan Rönesansı ve veya 16. 17. yüzyıl bilimsel devrimiyle aynı kategoride ve aynı düzlemde yer aldığını, insanlık tarihi içinde aynı derecede önemli olduğunu, bu yüzden böyle kabul edilmesi ve tarihi tarihsel bilincimize de bu şekilde kaydedilmesi gerektiğini düşünüyorum diyorum bu batılı araştırmacı. Tabii bu ifadeler de bize göstermektedir ki bir takım yönlendirici ve manipülatif düşüncelere rağmen gerçekçi ve tarafsız objektif bir bakış açısıyla bakan bu batılı araştırmacılarda yok değil. İnsanlık tarihi için kim ne derse desin başlı başına böyle bir faaliyet gerçekleşmek gerçekleştirmek bu anlamda önemli bir alanı e, ve zamanı ifade etmektedir. Tabi çeviri hareketi arkadaşlar İslam düşüncesi ve Ortaçağ Batı e, bilim ve felsefe geleneği içinde de hayatı bir hus hususiyet olarak yer almakta. Çünkü Ortaçağ Avrupa'sındaki İslam filozofları üzerinden tanıdığını düşünürsek ve tanışıldığını, Yunan geleneğini anlamak noktasında bu Arapça tercümanlardan istifade edildiğini, yararlandığını söylememiz lazım. Mesela eğer İbnü'l-Rustun ki akledeyim olan Batılı araştırmacılar da bunu ifade etmekte, eğer İbnü'l-Rustun Aristoyu anlatan, yorumlayan ve tefsir eden, tevil eden eserleri olmasaydı aslında Yunanca ve Latince bilmeyen, Arapçadan başka bir dil bilmeyen İbn-i Rüşdün sayesinde Aristo Batı tarafından bilinmiştir. Veya Batı işte Avrupa'sıyla, yeni dünya ve eski dünyasıyla birlikte Aristo'nun Batı'da tanınması, Batı'da bilinmesinin altında i̇bn Rüşdün yapmış olduğu bu yorumlar, bu eserler çok önemli bir rol üstlenmiştir. Tabi bu çerçevede bakıldığı zaman arkadaşlar Yunan felsefesi gelene dair Arapçadan Latinceye aktarılan eserler de e, önemlidir. Çünkü e, Müslümanlar e, belirli yüzyıllarda e, Latinceden, Grekçeden, Yunancadan Arapçaya çeviri faaliyet yaparken yine e, bu bir taraftan çeviri faaliyetleri Arapçaya devam ederken yakın yüzyıllar içerisinde yine işte 11. yüzyılda işte 12. yüzyılda bu sefer Arapçadan, Latince'ye İbranice'ye Endülüs'tü özellikle Tula, Tula Çeviri okulu bu konuda çok önemli bir işler görmüştür. Endülüs'e gelen Avrupa'nın değişik yerlerinden Endülüs'e gelen ilim, ilfan için felsefe, tefekkür ve diğer bilim alanlarıyla ilgili gelen öğrenciler bu Arapçadan İbranice'ye, Latince'ye çevirilerden yararlanmışlar ve kendi ülkelerini, ülkelerine bu birikimi götürmüşler. Bir kısmı da o dönemde yaşayan ve daha sonraki dönemlerde de ortaya çıkan batılı filozof ve düşünürlerin bir kısmı da medeniyet dilimiz olan Arapçadan Arapçayı öğrenmişler ve bunun üzerinde çalışmalar yaptıklarını görmekteyiz. Tabi Yunan felsefe geleneğinden Arapça'dan Latince çevrilen eserlere bakıldığı zaman Aristo'nun işte ikinci analitikler detoririk fizik oluş bozuluş gibi metafizik gibi eserleri yine komosa ahlak gibi eserler Platonun En batlan Batlamyus'un alisi İskender afrodisinin akıl üzerine zaman gibi eserlerin bu dönemde çevrildiğini tercüme edildiğini nereden çözen? Latince ve diğer Avrupa dillerine çevrildiğini görmekteyiz. Ee, bir de şu açıdan bakmak lazım. Yani e, İslam düşünce geleneği, farklı kültürlerin birikiminden, uygarlıkların ve medeniyetlerin birikiminden yararlanması, İslam düşüncesi için veya Müslüman için bir zaaf mıdır? Hayır. Çeviri faaliyeti İslam düşüncesi için aslında bir zaafı eksiklik değil, bir, bir zatiyi bir e, onun böyle bir birikime sahip olmasının da bir göstergesidir. Eğer bu kadar büyük kapsamlı bir tercüme faaliyeti yapacak potansiyelin İslam dünyası içerisinde olması Müslüman aklının ve filozoflarının niteliklerini de göstermektedir. Eserlerin çevirisinin entelektüel bir düzeyle açıklanabilir olduğunu görmek, Yine antik birikimden yer alan her eserde tercüme edilmemiştir. Çünkü eserlerin mesela Yunan mitolojisine, edebiyatına ait eserlerin bu çeviri faaliyetlerinde görmüyoruz. Bunlar daha çok metafizik, fizik, mantık, siyaset, ahlak e, gibi, astronomi, tıp, e, astroloji gibi eserlerin çevrildiğini görmekteyiz. Yunan dili edebiyatı, dini ve tarihine ait eserlerin bu tercüme faaliyetine, bu kapsamlı tercüme faaliyetinde bir yer aldığını söylemiz mümkün değil. Tabi İslam filozoflar arkadaşlar dışarıdan gelen her her felsefi görüşü ve kavramsallaştırmayı da kabul etmemişler, bunları özümsememişler. Benim söylediklerimde dahi bunların kendi felsefi terminolojileriyle kavramlarıyla ifade etmeye, değiştirmeye, dönüştürmeye, eleştirerek yeni düşüncelere ulaştıklarını söyleyebiliriz. Ee, ama şunun altı çizilmelidir belki, e, İslam filozofları dışarıdan gelen bilim, bilgi, düşünce ve birikime asla kapalı olmamışlar. Ama aynı zamanda asla bunları oldukları gibi benimseme yoluna da gitmemişler. Tabi taklit etmeye yani körü körüne bir düşünceye bağlanma şeklinde bir anlayışın da İslam düşünce geleneği içerisinde yerinin olmadığında altın çizmemiz lazım. Bununla birlikte arkadaşlar tercüme faaliyeti bir yöneticimin entelektüel merakıyla da oluşmamıştır. Bu bir ihtiyaç ve çıkan sorun ve problemlerin çözümünde ve İslam toplumundaki hemen hemen farklı toplumsal katmanların gönüllü istekli katılımıyla gerçekleştirmiş şuurlu sistematik bir hareket olduğunun da altını çizmemiz lazım. Siyasi otorite aktif bir rol e, üstlenmiş bürokratlarıyla limsin ilmiye yani ilim sınıfıyla tüccarıyla düşünürleriyle e, toplumun hemen hemen bütün katmanları bu haliyle yer aldığını doğrudan veya doğru, dolaylı olarak yer aldığını söyleyebiliriz. Ee, Tabi Kur'an'ın açtığı yoldan ve çizgiden hareket ederek e, hakikati, gerçeği ve bilgiyi yakalama elde etme konusunda e, Müslümanlar, e, Müslüman alimler ve hakimler yani filozoflar bir kompleks içerisine girmemiş. Farklı kültürleri açılmanın kendi kültürlerini yok etme yok edeceği gibi bir zana e, başvurulmuşlar. Yine de kendi e, kültürlerinden, kültürel kaynaklarından ve kodlarından beslenerek yeni kültürel aralığa bayrak açmışlar. Burada şunu da söylemek lazım. Bu dönemde önde gelen e, filozoflardan ki ilk Arap filozofu olarak nitelendirilen veya ilk Meşya'yı filozof yani ilk Aristo felsefe yapan filozof olarak nitelendirilen kindinin sözlerini burada hatırlamamız lazım. Şimdi arkadaşlar... Bize intikal eden düşüncelerinde şunu söylüyor. Diyor ki hak bileliğin gereği olarak bize düşen yani Müslümana düşen hakiki gerçek ve ciddi konularda, ciddi konularda kendilerinden büyük ölçüde yararlandıklarını şöyle dursun, basit ve küçük ölçüde yararlandıklarımızı dahi karalamamaktır. Her ne kadar bazı gerçekleri görmemişlerse de bize intikal eden düşünceli düşünce ürünleri ile onlar Bizim atamız, atamız ve ortağımız sayılırlar. O ürünler bize onların hakikatine eremedikleri birçok bilgiye ulaşmak için bir yol, bir araç, bir vesile olmuşlardır. Özellikle şu husus bizce ve dilimize konuşamayan bizden önceki seskin felsefecilerde de çok iyi bilinmektedir ki ne bir kişi ne bir topluluk kendi çabasıyla gerçeği tam olarak yakalayabilmiştir çabalarının sonucunda bunlar ya gerçek adına bir şey elde edememişler ya da gerçekle kıyaslanınca çok az şey elde edilmişlerdir. Fakat her birinin gerçek adına elde ettiği o azıcık bilgiler bir araya toplanınca büyük bir değerler, büyük bir külliyat, büyük bir birikimin ortaya çıktığını görebiliriz. Dolayısıyla hakikati e, kimliğinin ifadelerinde baktığımız zaman kendi buradan hakikati getiren ve ulaştıranlara bu anlamda büyük bir şükran borcu içerisinde olduğumuzu belirtmektedir. Eğer onlar olmasaydı diyor kendi, yo yoğun çalışmamıza rağmen doğru önermelerden hareket ederek e sonuca ulaşmayı mümkün olamayacağını, dolayısıyla geçmiş yüzyıllardan beri zamanımıza kadar gelen bu yoğun ve yorucu çalışmaların önemli olduğunu, bir kimsenin ömrü ne kadar uzun olursa olsun, çalışması ne kadar yoğun olursa olsun, kendisini kat kaş, kat kat aşacak olan böyle birbirit okültiyatı elde etmesinin tek başına elde etmesinin mümkün olamayacağını söylemektedir. Ee, tabii kendi düşüncelerini neticelendirirken, e, yine felsefede Yunanların seçkin kişi Ariston'un bu güzel ifadelerine başvurarak da diyor ki ondan naklederek kendi Aristodan bize gerçek adına bir şey getirenler bir yana onların atalarını da teşekkür etmeliyiz. Çünkü onlar bunların varlık sebebi, bunlar da bizim gerçek, gerçeğe yani hakikate ulaşmamızın sebebidir ifadesini kullanıyor. Ve yine kendisinden sonra gelecek Endülüs'te i̇bn dediği gibi, nereden gelirse gelsin, isterse bize uzak, isterse karşıt veya muhalif milletlerden olsun, gerçeğin güzelliğini benim ve ona sahip çıkmaktan asla utanmamamız gerektiğini e, ifade etmekte kendi. Yine ona göre hakikati arayan gerçekten değerli, hakikati, hakikati arayandan daha değerli bir kimse var mıdır diye sorarak o halde gerçeği, hakikati eksik görmek, onu söyleyeni ve getireni, külşüm söylemenin yakışık, sız olacağını ve hiç kimseyi hakikat, hiç kimse hakikati küçümseme, e, lüksüne veya e, böyle bir özgürlüğe sahip değildir. Aksine herkes o hakikatten, e, nasiplenden dolayı şeref bulmalıdır diyerek bu tercüme faaliyetlerinden ve Müslümanların kendinden önceki medeniyetlerden beslenmelerinin gayet doğal, gerekli olduğunu İslam düşüncesinin özgünlüğü açısından yaklaşan bir filozof olarak ilgidir kendi belirtmekte. Kendi ile yine çağdaş olan bir başkası arkadaşlar İbni Kuteybe'nin de yorumları bu anlamda ilginçtir. Kuteybe felasife içerisinde yer almayan geleneksel bir alim olmasına karşın kaleme aldığı yazdığı Seçme Hikayeler kitabının girişinde de bir şeylerden bahsetmekte. Yani felsefe ile ilgili sözlerine Bak baktığımız zaman e, diyor ki i̇bn Kuteybe bu kitap Kur'an ve sünnet şeriat hakkında olmamasına haram ya da mübah ol olanı öğretmemesine rağmen yine de yüce şeylerden bahsetmekte. Soylu kişiliğe giden yolu göstermektedir. İnsanı aşağılık davranışlardan alıkoyar, adı kötüye çıkmış olandan uzak durmayı öğretir. Doğru davranışı, adil yönetimi, devlet idaresinde ılımlı olmayı ve ülkeyi güneşli kılmayı, ülkeyi genişletmeyi ve e, gözde bir ülke, hakim bir ülke olmayı teşvik eder. Çünkü Allah'a giden tek bir yol yoktur. İyilik de sadece ibadet edenlerin, sürekli oruç tutanların, haramın ne olduğunu bilenlerin e, himayesinde ve mülkiyetinde değildir diyor i̇bn Tanrısını Allah'a götüren yollar çok ve iyilik kapıları geniştir ifadelerine başvuruyor. İbnü i Kutayb'e hakikati söyleyenin çok farklı, çok tanrılı olduğunda da hakikatin değerinin azalmayacağını belirtmesi bu anlamda ilginçtir. Çünkü pagan bir kültürden, putperest birisinden hikmetli ve hakikatle ilgili bazı gerçekler çıkabilir ki Müslüman aklı bu gerçekleri pagan söyledi diye reddetmeye lüksüne sahip değildir. İbn-i de hatırlarsanız bahsettiysek belki tekrar olacak ama der ki <gülüyor> o felsefe ile dinin şeriat ile hikmetin uzlaştırılması adlı eserinde der ki fastur makamda bıçak kurbanı kesmek için bir alettir. Burada bıçağın kime ait olduğu hangi millete, hangi topluma, kimin ürettiği önemli değildir. Önemli olan bıçakla e, kurban e, kurbanın kesme şartlarının yerine gelmesidir. Müslüman da e, bıçağın veya bu geleneğin hikmetin veya tercüfenin yöntemin ne dersiniz? Ve hakikatin hakikat bir Allah hakikati bir kafirden de e, tezahür ettirebilir. Bu anlamda İbn ve hakikatin değerinin çok tanrılı politist olduğunda hakikatin değerinin asla azalmayacağını bize bildirmekte. Yani iyiliği bulduğu yerden almayan kişi bir fırsatı bu anlamda kaçırmış olmaktadır. Ee, yine i̇bn Abbas diyor ki bilgece bir sözü kimden duyarsanız duyun, alın. Çünkü bilgi bilge olmayanlar da bilgece sözler söyleyebilirler. Keskin nişancı olmayan biri de avını gözünden vurabilir diyerek ilginç bir bakış açısıyla bu olaya bakmakta. E, tercüme hareketinde arkadaşlar tarihi seyrine baktığımız zaman rotasına, fetihler ve yeni dil, din ve kültürlerle temas e, farklı işte okullarla teması getirmiş Şam, işte Humus, Halep, Antakya, İskenderiye ki buralarda yoğun bir Hristiyan nüfusunun olduğunu söyleyebiliriz veya benzer şekilde Yahudi ve Pagan Şaman e, e, ateşperestlerin mecusilerin olduğunu da söyleyebiliriz. Tabi Müslümanlar e, fethettikleri bu bölgelerde e, şiddeti gündeme getirmiyorlar. E, fethedilen yerlerin e, cizye öden veya haraç vergi ödenlerin e, ticari ilmi ve kültübel faaliyetlerine karşı bu şehirlerde yaşayanlara iyi davranırlar ve onların sahip olduğu bilgi ve teknik donanımdan nasiplenmesini ve onlardan bunu Müslüman naz ve zihnine aktarılmasında çaba gösteriyorlar. Yani Müslümanların 649 yılında güçlü bir donanmayla Kıbrıs Adası'nda almaları Sicilya kıyılarını vurmaları, Rodos'u fethetlerindedir. Elbette düşünülemezdi eğer Müslümanlar bu devrimi, bu devrimsel nitelikteki kültürel ve ilmi, entelektüel faaliyeti yapmamış olsalardı. Nitekim Hazreti Peygamber'in vefatından 30 yıl sonra Büyük İskender'in ele geçirdiği Güneybatı, Asya, Kuzeydoğu Afrikaya fethetmeleri, Pers, Asani İmparatorluğu'na ve e, İskender'in elindeki metlerin ortadan kaldırması, Romalılar ve Bizanslar tarafından yönetilen Mısır ve bereketli Hilal'i kendilerine yeni yerleşme yapmaları, İslam devletinin topraklarını Orta Asya, Hindistan alkısızlığını, İspanya ve Prenel'e karşı kadar taşımaları, İran'dan başlayıp Mezopotamya, Suriye, Filistin, Mısır'a kadar olan anti Yunan merkezlerine e, Müslümanlar ulaştılar. Tabi 30 yılda Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika'ya fethedildiğini görmekteyiz. Bu fetih hareketleri sadece bir toprak coğrafyasını elde etmek ve onlarla sınırlı kalmamaktaydı. Antik uygarlık merkezleri söylediğimiz isimler yerler, mekanlar, anan düşünce ve bilim, felsefe merkezleriydi. Bunları Müslümanların eline geçmekteydi. Burada tabi Emevi Halifesi Muaviye ile Yunanca eserlerin Arapça ilgi çevrilmesiyle ilgi duyulmaya başlandığını görmekteyiz. Emevi Halifesi Halitlerin, Yezidin direktifiyle başlayan çeviriler Bir bölümü kimya ve astrolojiyle ilgili olması bu dönemdeki ilginin ne boyutta olduğunu bize göstermekte. Yine birinci Mervan döneminde baktığımız zaman yine Halit, işte Batlamyus'un meyveler kitabı gibi Halid bin Ziyad Halife Halid bin Ziyad'ın döneminde biz de talife de astrolojiyle uğraşıyor ve astrolog bu Ma'şer Halid binin yazdığı bir eseri eserini tanmış astrolojik eserlerden birisi olarak kabul edilmektedir ve bildirilmektedir. Tabii e, burada bakıldığı zaman ee, arkadaşlar şunu da söylemek lazım ki Emevi prensi e, Haluk bin 720 ölüm tarihi e, yani bu demektir peygamberimizin vefatından 300 30, yıl bir asır daha doğmadan, bu faaliyetlerin içerisinde olma yabancı bilim mirası sadece Yunan, Yunanlı kaynaklı değil de elbette Sasani ve ve Hint coğrafyası da bu anlamda Müslümanların beslendiği, Kur'an ve Sünnet'in dışında beslendiği, tercüme faaliyetlerini yoğunlaştırdığı yerler olmuştur. Yine bakıldığı zaman, Emeviler döneminde tıp ve kimyaya ilginin arttığını söylemek mümkün. Burada tıp, neden tıp? Çünkü insanlar hastalanıyorlar ve problemleri var ve insanlar bu problemden sorunlardan uzaklaşmak için tıpa ilgi duyuyorlar veya işte ilaç dediğimiz tababet bilgisine ihtiyaç duyuyorlar. Emevler döneminde çok olmasa da birkaç kitabın tercüme edildiğini, Arapça içeriden bilimsel nitelikli, nitelikli eserlerin sayısının çok olmadığını söyleyebiliriz. Felsefi nitelikli eser, eserlerin ise bu dönemde tercüme edilmediğini söylememiz lazım. Felsefi eserler Emeviler döneminde tercüme edilmemiştir. Ancak ile birlikte tercümelerde niteliksel ve niceliksel bir sıçramanın olduğunu söylememiz lazım. Daha kaliteli, daha nitelikli, daha hatası az olan tercümeler yapıldığını söyleyebiliriz. Mansur dönemi, Mansur tercüme faaliyetini daha geniş bir alana taşımış ve hareketini genişletmiştir. İranlı olan Mansur'un katipliğinin yapımında Abdullah bin Mikaffa bu dönemde çok önemli tercümelere imza atmıştır. Aristo'nun organon gibi Farsça çevrelerinden Arapça ya tercümelerin yapıldığını yine bu çerçevede görmekteyiz. Mansur'un katibi Abdullah bin Mikaffa'nın astronomiyi işte mantık kitaplarını çevirmesi bu açıdan Mikaffa'nın Farsçadan Yaptığı tercümelerin niteliğini de bize göstermektedir ki düşünce tarihi İbn-i Nedim el abla meşhur eserinde der ki İbn-i Kaffa Hudayname yani Pers kralları tarihi yani İran Salsaniye kralları tarihi Ayinname, Mazda'nın kitabı, Anuş yaptı ve birçok edebi, ahlaki eserleri Farsçadan Arapçaya çevirdiğini görmekteyiz burada da Kelide ve Dine'nin Farsçadan e, çevrilmesi, e, Hintli Bilge Beydebağ'ın hayvan fabruları formundaki siyasetnamesi olan Kelide ve Dine'nin çevrilmesi önemlidir. Yine Anüş zamanında Fars, Burzuye tarafından Sanskı çevrilmiş olması, yine Burzuye tarafından e, eklenen gibi işte, tıp ahlakı da ilişkin aynı zamanda bir hekimin otobiyografisini sunan bize kadar ulaşan eski risalelerden birini çeğirmektedir. Abdullah bir memun dönemine geldiğimiz zaman memun dönemi 786 ve 809 yılları arasındaki bu dönemde tercüme faaliyetleri daha bir yoğunlukta devam etmiştir. Harun Reşit döneminde mevcut olan Zanetil Hikmarlı Saray Kütüphanesinin ve döneminde Beitül Hikme'ye dönüştürülmesi, Beitül Hikmenin verdiği yapısı ve işleri çok az bilgi yer almaktadır. Yine İbn-e Elimin bu meşhur felsefe tarihinde, yani Fihrist adlı eserinde kısa bilgilerden anlaşılan o ki komşu bölgelere gönderilen kültür elçileriyle ve özel kanallarla temin edilen kitaplarla zenginleştirilen bu yeni kütüphane sadece tercüme faaliyetine e, gerçekleştiği bir yer olarak görülmemiş. Aynı zamanda bilimsel ve, e, faaliyetlere de e, felsefi çalışmaların da yapıldığı bir yerde dönüşmüştür. E, Harun ve Mehmunun e, Büyük İranlı Vezir Yahya e, Elbermeki'nin isteği yüzünden çok sayıda Hint dilinden yazılmış tıbbi eserinin tercümesini görmekteyiz. Yahya bin Elbitrik felsefe metinlerin tercümenin önemli bir yeri olduğunu hatırlamamız lazım. Yine Elbitrik'in Ariston'un de animasının muhtemelen Metus'un Şehri'nin versiyonunu tercüme etmesi de aynı dönemdedir. Yunan felsefe ve biliminin tercüme tarihinde önemli bir aktörü, tercüm tercih, Huneyn bin özel bilgi bulunmaktadır. E, Huneyn bin İshak, İshak e, bu tercüme faaliyetlerinde e, yapmış olduğu tercümelerle öne çıkmıştır. Yani i̇şte Galen'in tamamen felsefi e, tercüme, tercüme, Risale Fil Buhran, Çağatla Kıyaslar, Ahlak Kanunlarının telizleri, yani özetleri gibi. Yine e, Galen meşhur Tabibin Peripatetik e, eserlerinden hareket etmeyen hareketleri diye dair Hüseylesi gibi, yine Arapçadan Süryanice ve Süryanice ve Mantık Giriş adlı eserini Süryanice'ye tercüme ettiğini iddia eder. O kıyasların sayısında Süryanice tercüme etmiş daha sonra oğlu İsa bin burada onu Arapçaya çevirdiğini görmekteyiz. Yine bakıldığı zaman e, tercüme faaliyetleriyle birlikte Huneyn'in daha çok tıpla ilgilendiğini görmekteyiz. Huneyn'in telif eserleri de var. Diğer önemli tercimleri de e, bu arada hatırlamak lazım. E, e, el, e, bu çerçevede bakıldığı zaman bu dönemki tercümelerde e, i̇bn Naime el-Hamsi gibi onun yanında Kusta duka Luka gibi, üstüman olmayan, Ebu Osman et Meşgî gibi, Bilgin ve Filozof Ebu Bişir Matta, Bilgin ve Filozof Yahya bin Adi, Ebu Ali bin Zul'a, Bilgin Ümmül Hamar'ın ve Astrolog ve Filozof Sabit Bin Kura el-Harrani e, gibi kişileri, öne çıktığını söylememiz lazım. Tercüme hareketi arkasından üç ana kaynaktan ve kültür dünyasından yapıldığını söyleyebiliriz. Antik Yunan Elimistik Dönem Bilim ve Felsefesi İran Sarsani Bilim ve Felsefesi yine Hint Bilim ve Felsefesi tercüme faaliyetini üç ana kaynak ve kültürel e, uygarlıktan yapıldığını bize göstermekte. Burada bakıldığı zaman Bizans ve yakın doğuda bulunan edebiyat ve tarih dışındaki bütün din dışı e, Yunanca kitapların Arapça çevrildiğini görmekteyiz. Yine bakıldığı zaman çevrilen eserlerin geniş bir gelpazeyi oluşturduğunu bu metafizikten etkiye kadar, zoolojiden botaniğe kadar, işte mantık gibi, sağlık bilimleri, farmakoloji, veterinerlik, e, askerlik sıratı gibi birçok konuda geniş bir e, tercüme e, profilini görmek mümkün. Çevirilen eserleri bu anlamda büyük bir külliyat ve Arapça, Yunanca'dan sonra ikinci klasik dilimiz olmaktı ve Yunanca'dan Arapça yaşayılan eserlerin yazarlarına baktığımız zaman Yunanca'dan Arapça yaşayılan Galide gibi, Batlamyüs gibi Kişiler, bu çerçevede bakıldığı zaman e, işte Öklid gibi, Platon gibi, Aristoteles gibi, Porfiri gibi, e, Aristarkos gibi, Afrodusli, e, İskeller gibi kişiler bu dönemde önemli ter, eserleri tercüme edilen kişiler olarak karşımıza çıkmakta. Yine bakıldığı zaman Yunanca yazılmış, doğrudan Arapça'ya aktarılmış değil. Yunancı yazılım metinler, metinler her zaman Yunancı'dan Arapça'ya doğrudan aktarır, aktarılmış değildir. Çeviri faaliyetlerinin önce Süryanice'ye sonra da Arapça'ya çevrildiğini görmekteyiz. Bu da önemli. Yani mütercimlerin, işte Süryan'ın mütercimleri burada önemli ama bunlar hep donanımlı ilim ve felsefe eğitiminden geçmiş kişiler değil. Bu anlamda felsefe tercüme faaliyetlerini iki dönemde almak lazım. Bir erken dönem, diğeri de geç dönem, ikinci dönem veya diyebiliriz. Birinci dönemde yapılan tercümelerin çok sıhhatli olmadığı, ikinci dönem yapılan çevirilerin daha sıhhatli, daha etkisi bir çalışma örneğini bize göstermekte. Çeviri faaliyetleri iki önemli gelişmeye neden olmuştur. Birisi Bağdat toplumunda çeviri literatürünün kapsadığı bütün alanlara öğrenmesine e, öylesine çok ve derinlemesine çalışma yapılmış ki bilimsel ve felsefi konularda Arapça tehlif edilmiş eser talebi, Yunanca çeviri talebiyle bol bol ölçü bir hale gelmiştir. E, zihinler tabi burada ikinci olarak çeviri beraberinde e, getirmiş olduğu e, teknik araştırma ve çözümlemeci ruh çeviri hareketiyle ilgisi olmayan pek çok bilimsel alanda nitelikli araştırmaların gelişimine de etkide bulunmuştur. Teorik, bilimlerin içerik ve yönetim bakımından yeniden düzenlenmesi, bilimsel ve felsi faaliyetlerin okuyucuları, koruyucuları ve destekler arasında halifelerin ve prenslerin isimlerinin geçmesi, işte Muhtas'ın oğlu, Ahmet gibi ve Ahmet Erkin'den i̇bn çevirdiği Aristoteles'in teolojisinden eserde olduğu gibi. Tabi saray kadınları da bu konuda destek olmuşlar arkadaşlar. Yani halife ailelerinden saray kadınları da bazı eserler ısmarlayarak, sipariş vererek bu çevre hareketine maddi olarak katkıda bulunduklarını söyleyebiliriz. Bunun yanında işte el fiyatisteyi mütevekkilin carisi ve oğlunun annesi Onayin'den kendisinin 8 aylık gelinler hakkında bir kitap hazırlaması istenmiş. Ve bundan sonra saray dışında toplumun da pek çok kesimden tercüme hareketini destek verenlerin bulunduğunu da söylemek lazım. Saray dışında toplumun birçok kesiminin çeviri hareketini desteklemesi önemli bir husus. 200 yıl aşağıdaki çeviri faaliyeti ki bunu 4 arsada çıkaran da var. 11. yüzyıldaki çeviri faaliyeti önemli ölçüde etkisini yitirmiştir. Tercüme hareketinin durmasının sebebi bu hareketin toplumsal ve bilimsel önemini kaybetmiş asından kaynaklanmakta. Tabi o dönemde bakıldığı zaman e, tercüme hareketinin durmasının sebebi bir hareketin toplumsal bilimsel önemini kaybetmiş bulunmasındadır çiftleri görürsek e, bu İslam dünyasındaki bilginler, bilimde devrim yatan temel esirlerini zaten yayınlamışlardı Tıpta Ali İbni Abbas Rusi gibi yine İbni Sina, sonunda battani, El Biruni, matematikte harizmi Yine fizikte İbn-i İbn-i Sina ve benzerleri bu bilginler, örnek çalışmalar ortaya koyduklarını söyleyebiliriz. Buradan güvehilerin bazıları işgal etmesi birlikte kültürel azalmak yerine bir yana daha da atta söylenebilir. Güvehilerin dün dönemli bir kültürel sıçraması gerçekleştirdiğini söylemek, bu dönemde çok iyi ortaya koymaktadır. 11. yüzyılda arkadaşlar çeviri faaliyetinin önemi yitirdiğinden bahsettik. Günah'ın çeviriler yerine orijinal Arapça yazıların ısmarlığını söyleyebiliriz. Bilimde devrimi yaratan temel eserlerin İslam dünyasındaki Ali İbni Abbas El Meclisi Sina gibi Neysen gibi El Ahrizmi gibi ve benzeri bu bilgiler örnek verilebilir. Ayrıca burada şunu da belirtmek lazım. Biçim ve tavır bakımından İslam dünyasındaki o dönem özgü tutumlara uygun bir şekilde düzeyde yazıldığını söyleyebiliriz. Özgün eserler kapsamına bakıldığı zaman, burada Galem, Batlamüs gibi düşünce temsilcileri e, varken, işte Ebrazi'nin Galen Okulu'ndaki şüpheler, İbn-i hakkındaki şüpheler, i̇bn Sina'nın e, Aristoteles'te aynı görüşte olmadığı bütün temel konular, yine Aristoteles hakkında şüpheler diye isimlenecek. El Hikmet'in Başlık'ı isimli kitabını da buna ilave etmek gerekmektedir. Burada tabii şunu da söylemek lazım, bu e, Galen, Batlemüs ve Aristo gibi Yunan biliminin üç önemli e, e, sac ayağı eksiklerini ortaya çıkaran eserlerin ortaya konulması ve bunların oluşturduğu et, etki elbette ki önemlidir. Dolayısıyla şunu söylemek mümkün, 4. ve 11. yüzyıllarda İslam dünyası bilim ve felsefede eserlerinde çevirilen seviyesinin çok üstüne çıkmış ve bu çeviri tercüme edilen eserler bağlamını bağlamlı önemlerini nitelerek bilim medenisinde tarih bir parçası haline gelmişler. Tercüme hareketiyle Bağdat ilk merkez olduğunu, birey ilgiler döneminin ayrı özelliği, siyasal par par parça paralel bir gelişmeyle bilim, felsefe faaliyetleri de bütün İslam dünyasına yayılmıştır. İktidarın yönetimin merkezi niteliğinin kaybolması kültürler hima edenlerin merkezi niteliğinin kaybolması anlamına gelecektir ki burada Bağdat çeşitlerinin bilim ve felsefe geleneği ve çeviri, kültürel, çeviri kültürü Bağdat dışındaki hükümdarların örnek almaya çalıştığı bir model haline dönüşmüştür. Böyle Böylece akıldığında e, Bağdat dışındaki gündarların örnek almaya çalıştığı bir model olmuştur. Bu böylece orta Asya'dan İran, Suriye, Mısır, Endülüsü ülkelerde e, bilimsel ve felsefi araştırmaların daha ileri boyuta çıktığını söyleyebiliriz. E, bu çerçevede tercüme faaliyetleri, İslam dünyası içerisindeki e, uyumlu, karışıklığı, kaosu e, güzel günlere, e, saadet ve mutluluğun bütün filozoflarına ulaşmaya çalıştığı günlere e, dönüştürmesini Rabbul Aleminden e, niyaz ediyoruz. Ve İslam medeniyet ve kültürü ve dini e, bu çerçevede önemli büyük bir insanlık tarihinde bir görevi üstlenmiştir. Evet arkadaşlar, burada kalalım. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.